Perşem FM. Perşem FM. Türk yer adı FM. Berişan FM. Berişan FM. Berişan FM. Bekin'le 5N1K4O8Y12Q ne? y 12 q, 12 q 12 q neden nasıl, için ne zaman kim kimle kime ne. Yine Ömer Bekin'le 5N1K3D4G üç üstü üç. programında Gezgin. konuğumuz eee Sayı Profesör Doktor Sabit Görüşme ile eee CP'li Gönder Savun hac ibadetiyle ilgili yaptığı e, alaycı ifadelerin e, sonuçlarını eee nedenlerini konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer Bey her zamanki gibi, tehlikenin farkında mısınız diyorum ve tüm sevenlerime, hayranlarıma, e, hastalarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum efendim. Biz de sizin adınıza iletiyoruz Sabit Bey. Ee, Sabit Şükür Bey efendim. ben lafı uzatmadan hemen e, konuya girelim diyorum. Girelim efendim, efendim. E, yıllardır e, Türk halkının derinliklerinden çıkmış, Atatürk'ümüzün kurduğu bir parti olan ...CHP'den ara da olsa toplumun hassas olduğu konularda böyle yanlış anlaşılabilecek sözlerin çıkması... ...CHP'li büyüklerimizin bu konularda konuşurken daha bir dikkatli olmalarını gerektirmez mi? En azından dini konularda konuşurken e, bu konuda daha bilgili büyüklerimiz... ...beyanat verse daha güzel daha e, iyi olmaz mı? Şimdi bir dakika ya, bir dakika Ömer Bey ne demiş CHP'liler? Ne, ne diyecekler efendim? Biri türban kazaya bırakılsın dedi. Öteki hacca gidip işte e, malum açıklamayı yaptı. E, zamanında ezan Türkçe okunsun dediler. Ömer Bey bu ezan konusunda ben de öyle düşünüyorum. Ezan Türkçe okunmalı Ömer Bey. Siz de öyle diyorsunuz. Evet ben de öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi bakın. E, mesela ben namaz kılacağım. Sırf ezan Türkçe okunmuyor diye kılmıyorum. Tanrı sizi inandırsın ya. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. Sayın Sabit Bey'in bu son sözünü e, efektli bir şekilde alttan verelim. Hemen hemen. Ezan Türkçe okunsun 5 vakit namaz kılacağım Sonra mesela hacca gitmek istiyorum Haç Arabistan'da diye gitmiyorum yani Şöyle İtalya'da Avrupa'da falan olsa Her yıl giderim Hem de ailece giderim Bakın Müslümanların hacılarına Adamlar Efes'e İzmir'e geliyor Lütfen bu sözümde de alttan efekti olarak verirsin Ömer Bey Tamam arkadaşlar bu sözü de alttan efekti verelim İtalya'da olsun her yaz ailece giderim Adamların Haccı Efes'te, İzmir'de. Ömer Bey bakınız. Meselenin özünde Türkçe ibadet meselesi yapmakta. Ve bu mesele Türkçe ezanla başlamıştır Ömer Bey. Siz hatırlar mısınız bilmem ama zannetmiyorum. Ezanın Türkçe okunduğu yıllarda ben ortaokulda müzeyyenlikle yapmıştım. Müzeyyen? Çok cahilsiniz Ömer Bey. Müslümanım diyorsunuz daha müzeyyenin ne olduğunu bilmiyorsunuz ya. Hani şu ezan okuyan kişi var ya. Hani tekbir de getirir hani namazdan önce. Ya Ömer Bey bön bön hala boş boş bakıyorsunuz ya. Hani en meşhuru da Ulu Cami'de okurdu Senar amca. Senar deyince de anlamadın tabii. Ya müzeyyen senar yok mu? Tamam da Sabit Bey ya o müzeyyen değil müezzin müezzin. Ya müezzin olur mu ya? Müezzin senar diye müzeyyen hiç duymadım ben. Vallahi yani ağzım açık bir şekilde hayretle sizi dinliyorum. Yani başka bir şey yapamıyorum e, Sabit Bey. Ya neyse işte bizim mahallede cami vardı. E, ben müzeyyenlik yaparken ezanı Türkçe okuduğumu bilirim. Siz bir de ezan mı okudunuz? E tabi okudum. İsterseniz şimdi de okuyayım. Hem de Türkçe canlı canlı. E, tamam o, okuyun. E, evet dinleyiciler Türk medyasında ilk defa e, bizim programımızda canlı yayında Türkçe ezan e, e, okunacak ve dinleyeceksiniz. Evet. <gülüyor> e, Tanrı Oludur. Tanrı Oludur. Tanrı birdir! Tanrı birdir! Tanrı oğludur! Tanrı oğludur! Tanrı birdir! Tanrı birdir! Türkçe ezanın farkında mısınız? Ya farkındayız da yani... E, şş, sabit Bey yani bu kulağa hiç hoş gelmiyor. Yani bunu duyan camiye gelmez kaçar! Amaç da bu zaten! <gülüyor> Ömer Bey sadece ezan değil, ezan gibi oruç ve erovizyon da Türkçe olmalı. <gülüyor> Türkçe Eurovizyon tamam da Sabit Bey Türkçe Oruç nasıl oluyor efendim? Ya valla tam olarak bilmiyoruz ama... E, ...Zekeriya Hocama da sordum gerçi cevap vermedi böyle böyle kaldı karşımda. Ama önemli olan ortaya bir fikir atalım... ...kafalar karışsın, zihinler bulansın... ...olayın farkında mısınız? <gülüyor> Vallahi helal olsun yani en azından açık sözcüsünü Sabit Bey, ee, sizi kutluyorum. Ben bu bağlamda Sabit Bey e, ülkemizdeki imam hatip e, okulları problemini de değinmek istiyorum. Yani sormak ist Malum imam hatipliler ÖSS'de kat sayı problemi e, yaşadıklarından e, mezun olduktan sonra imamlıktan başka hiçbir şey yapamıyorlar. Gayet normal Ömer Bey. Bakın her şeyini örnek aldığımız Avrupa'da da papaz hatip okulları var. Onlara da kat sayı uygulanıyor. ...Papaz Hatip Okulları var Avrupa'da. E, evet bu. Ya bugün bilgimle eziyorum seni ya. Hiçbir şey bilmiyorsun Umar Bey. Bizdeki İmam Hatip Lise'ler bir ara... ...ÖSS'de başarılı olmaya başlayınca... ...Avrupa Hristiyanet İşleri Başkanlığı... ...dedi ki... Ne efendim? Hristiyanet İşleri Başkanlığı. Bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet. Madem bu imam Hatipliler... ...bu kadar başarılı oluyor... ...o zaman bizde Papaz Hatip Okulları... ...açalım diyorlar ve açıyorlar. Bugün Almanya'da... ...12 tane var. Stuttgart Anadolu Papa Satıp Lisesi, Bayern Münih Anadolu Papa Satıp Lisesi en meşhurları bilinir bunlar. E tabii sen bilmiyorsun normal. E şimdi bak mesela Papa 2. Jean-Paul Bayern Münih Anadolu Papa Hatip Okulu mezunudur, biliyor musun? Nerede? <gülüyor> Tın yok. Anadolu Lise statüsünde olunca bunlar papalığa kadar yükselebiliyorlar. <gülüyor> Hatta adamlar battı bir ara. Evet, dinleyiciler e, sabit görüş böyle gündemdeki şey konuları ya. karşılıklı e, değerlendirdik. Diyemeyeceğim çünkü sadece kendisi e, konuştu. Ben çok bir şey söyleyemedim. Ömer Bey ben seni eğittim. Kabul et. Ben sana anlattım öğrettim. Farkında e... mısın eğit eğitimciliğimin? Devamı gelecek bölümde. Perişan Efendim şunduğun kadar. Efe, her gün 7, 10, 15, 24 saatlerinde yanlış ya dünyada Yazan Ben Ömer Pekin. Oynayanlar Ben Ömer Pekin. Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ben Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyin çünler. Perşembe şane dünya